Niçin vuruyorsunuz?" dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ona oturmasını emretti. Adam oturunca da Elif Lamra, "Bunlar apaçık olan kitabın ayetleridir, anlayabilesiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ey Resulüm, biz bu Kur'an'ı vahyetmekte sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Gerçek şu ki, sen bundan önce bu kıssalan bilmeyenlerden idin." Yusuf 12. sur 1 ila 3 mealindeki ayetleri okudu. Bunu üç kere tekrarladı ve her defasında da adama elindeki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 ve şüpheye düşenlere de aldanmayınız, bu sözler üzerine ayağa kalkarak, ey Allah'ın Rasulü, ben Allah'ı Rabbe, İslam'ı din ve seni de peygamber olarak kabul ettim, dedim, bunun üzerine Hazreti Peygamber Minber'den indiler.